Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem hocam Nurettin Yıldız ile birlikte Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim hocam Nasılsınız afiyetlesiniz Elhamdülillah. inşallah Elhamdülillah Allah afiyet versin hocam Amin ee, Hocam bugün Bugün e, Kur'an'la ilişkimiz üzerine e, konuşalım diye düşünüyorum yani Kur'an bizim hayat kitabımız e, Rabbimizin e, insanoğluna gönderdiği ölçüleri ihtiva ediyor Kur'an'ı hiç şüphesiz okumalıyız Kur'an'ı hiç şüphesiz anlamalıyız e, ama nasıl okumalı nasıl anlamalı diye de bir problemimiz var e, gibi geliyor bana yani insanlarımız belki son zamanlarda e, Kur'an'a yönelik daha çok e, çalışmalar anlama gayretleri içine girdiler bir takım halkalarda e, oluşuyor bu manada e, kimi mealden okuyor kimi tefsirden okuyor kimi yalnız başına okuyor kimi bir grup halinde okuyor yani doğru anlamak diye de bir problem var mı Siz de öyle görüyor musunuz Doğru. bir de tabi Kur'an'ın içinde de işte muhkem ayetler diye tefsir usulünde muhkem ayetler müteşabih ayetler mücmel olanlar yani biraz ee, anlamları e, ilk bakışta anlaşılmayacak olanlar vesaire Nasıl bir okuma yapmalı? Ee, bu manada mesela mealler e, yeterli mi? Tefsir olarak e, hangi tefsirlere başvurulabilir? E, bunlar üzerinde siz de eminim ki kafa yoruyorsunuzdur. Yani size de bu tür sorular e, pek çok geliyordur. ...nasıl yapmalı bu işi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir radyo programıyla... ...veya bir makaleyle... ...çözülecek bir konu konuşmuyoruz hocam. Evet. Ama sadece... ...kanaatlerimizi belirtip... Evet. ...tavsiye niteliğinde... ...mütalalar otur, otur, olabilir. Evet. Daha evet. ileri gidecek... Evet. ...halimiz yok. Şimdi hocam... 5 on tane hanım kardeşimiz... ...üç dört tane üniversite... öğrencisi. Bir araya geldiklerinde ne yapalım sorusunda e, çok dikkatimi çekiyor. Tefsir okumaları yapıyorlar hemen. Evet. İlk iş Kur'an'ımızdan başlayalım. Evet. Deniyor. Halbuki ilk alfabeden başlanır. Okuma yazmaya alfabeden başlanır. Direkt biyoloji kitabından başlanmaz eğitime. Önce alfabe. Ondan okuma yazma öğrenilmesi lazım. İyi bir İslam eğitimi girişi ya da bir Müslümanın dinimle ilgileneğimi ilm halden başlamalı. i̇lm hal olmadan başlayan bir eğitim iyi duyguyla olur. Sevap da inşallah kazandırır. Buna da bir itirazımız yok. Ama maksat hasıl olma sonunda. Problem de daha çok olur. <gülüyor> Burada özellikle dikkatli söylediğimi belirterek bir noktaya dikkat çekmek istiyorum Hüseyin. Işte Kur'an azımış yani ne kadar büyükse ne kadar azametli ise ki buna bir rakam şu kadar ton filan demek mümkün değil. Dünyevi bir ölçüyle Kur'an'ın büyüklüğünü tarif etmek mümkün değil. Azim diyoruz da. Azim. Azimmiş yani diyoruz. E, yani. İnsanla Allah arasında ne fark varsa insan sözüyle Allah'ın sözü olan Kur'an arasında da o fark var evet. Hiç bunun bir kenara çekilebilecek bir tarafı var mı? Yani Allah ile kulu arasındaki fark neyse Kur'an Allah'ın kitabıdır İnsanın yazdığı bir kitapla da arasında o fark var Bu kadar basit evet. Şimdi burada çok dikkatli anlaşılmasını umduğum bir söz söylüyorum üstadım. Kur'an-ı Azimuşşan bu kadar büyükse eğer, bu kadar da sorun üretebilir bir kitap demektir. Yani Kur'an-ı Azimuşşan çok ağır e, bir ilaç ama hiçbir sorunu yok. Bu söylenemez. Bizzat Kur'an-ı Kerim ...içinde bazı ayetleri... ...kâfirleri küfründe... ...daha derinleştirmek için... ...kalbinde hastalık bulunanların... ...hastalığını depreştirmek için... ...indirdiğini söylüyor allah Teala. Bu Kur'an'ı ı Gerim'in beyan? Evet. Yani Kur'an... Bazılarının... ...küfrünü artırır. Yani kortizonlu ilaç... ...ne deniyor? Öldüren ve dirilten ilaç deniyor. Kortizonlu evet. ilaç yani... Çok yüksek çünkü tıbbın son umudu ya kortizon. E, dolayısıyla öldürüyor ve diriltiyor gibi bir gücü var. E, aynı şekilde Kur'an'ımız tutan herkesi alıp cennete götürmüyor. İmana, ihlasa, samimiyete göre fayda ediyor. Yani Kur'an'a yaklaşırken imanla, samimiyetle. Ne diye, yak, ne diye yaklaştığını iyi düşünüyorsun o sonucu alıyorsun sen. Evet. Dolayısıyla bir örnek e, söylemek istiyorum. İnşallah bu yanlış. Ali radıyallahu anh gibi bir yiğidi öldürenler, mümin yiğidi, İslam'ın yiğidini öldürenler Allah rızası için ve Kur'an'a uyarak bunu yaptıklarını iddia ettiler. Kur'an'dan böyle bir şey çıkardılar. E, hariciliğin çıkışı Kur'an'dır. Kur evet. Değil mi? Kur'an'ımızın hatırı için bunu yapıyoruz dediler. Yani Kur'an unutulmasın diye bunu yaptılar. Ee, bu çok mühim. Osman radıyallahu anh'ın Medine'de hunharca şehit edenler... ...Kur'an azıymuşlarına saygısızlık yaptı Osman diye yaptılar bunu. Yani bunu şeytana bile inandıramazsın bu sözü. Evet. Osman Kur'an'a saygısızlık yapmış. Yani Kur'an'ı yani, okurken şehit oluyor. De, yani evet. Kur'an'ı bugüne getiren iki hizmetkarından biri Ebu Bekir öbürü Osman radıyallahu anh'tır. Evet. Ebu Bekir cem etti, musaf etti, muhteşem bir hizmet yaptı. Osman tahrif edilmemiş bir Kur'an olsun diye çoğaltıp resmi... Farklı resmi, beldelere dağıttı. Resmi Kur'an hazırlayan birisidir yani. Olsun. Evet, evet. Onu, Kur'an'ı tarif ettin Kur'an'a hizmet etmiyorsun diye öldürdüler Kur'an okurken. Yani Kur'an-ı Kerim aynı zamanda da bir fitne sebebi olur. Kalbinde sorunu olan için veya ön eğitimi olmayan için bir usul. Bunu tam açıklamak lazım hocam. Yani şimdi Kur'an... Ben niye üstadım bunu açıklamam ben tam. Evet. <gülüyor> siz, siz rahatsızsınız veya ben rahatsızım. Eczaneye gidip paldırküldür oradan şu güzel ilaç görünüyor yeşille kapakta ondan iki tane versene. Diyor muyuz? Deyemiyoruz. Evet. Eczanede bunu niye diyemiyoruz? Evet. Ya da vitrinden niye ayakkabı almıyoruz kendimize? Bir ölçüm gerekiyor değil mi? Ayağımıza göre. Yani bir insana bir diş monte ediyor dişçi de üç ay gidip geliyorsun ya. anca oturuyor, oturursa evet. o da. Allah'ın kitabı böyle e, üstelik de sekülerist bir toplumda yetişmişsin. E, doğru dürüst tecvidini, talimini bilmiyorsun Kur'an-ı Kerim'in. Açınca kapağını seni alıyor Cebrail Aleyhisselam'ın yanına götürüyor. Oradan da beraberce gidiyorsunuz. Yani bu kadar kolay olacağını düşünmek bir defa akıllıca mı üstadım? Şu batıl bir şey. Uzak dur çarpılırsın. Allah'ın bana gönderdiği bir kitaptan ne çarpılacağım ben? İki, hiç meal okuma. Bunu kim söyleyebilir ya? O zaman allah Teala sadece alimler anlasın diye bu kitabı indirmiş. Niye vaazlarda, niye hutbelerde o zaman Allah buyurdu ki diye ayet okuyoruz. E, Müslüman mealini okumaz demek e, bu akıl kârı bir şey değil yani. Bu kasıt olabilir. Hatta bir proje olabilir Müslüman'ı. Kur'an'dan ve maalinden uzak tutmak. Ama bu e, herkesin yiyip içeceği bir ekmek, bir ilaç da değil. Bir altyapı. Nasıl bir edep gerekiyor? Abdestle tutmak gerekiyor Mustafa. E, bu bir edep. O zaman altyapı. Altyapıyı konuşacağız. Evet, Yani, alt yapıyı yani bu altyapının gerekliliğini anlatmak istiyorum. Hı hı. Şimdi iki aşırı uç var. E, al Kur'an-ı Kerim'le... E, gazete okuduktan sonra oku gazetenin içinde oku serbestsin çiz altını böyle romanın altını çizer gibi Musafın ayetlerinin altını çizecek bir anlama bunu bunu edep dışı ve hatta ya yani tehlikeli iman açısından tehlikeli buluruz ne Hz Billa hariciler öyle yaptı da işte Ali'yi öldürdüler ya da binlerce müminin kanına girdiler mesela sadece Ali meselesi değil radıyallahu anh yani ortada bir katliam mantığı oluşturdular haricilerin bu katliam mantığı yüzeysel olarak Kur'an'a dayandırıldı evet. İblis becerdi hiç itiraz edilmeyecek Kur'an ayetlerine dayandırdı bunu sonra iş anlaşıldı ama iş işten de geçmiş oldu, oldu i̇şte. evet. bu bir aşırı uç evet. ama öbür taraftan da böyle bir tehlike var diye eczaneleri kapatan bir Sağlık Bakanlığı da olmaz herhalde değil mi? Evet. Yani evet. gelen vatandaş ilaç alır korkusuyla... E, ...eczaneyi de kapatamazsın. Eczacın... ...insanlara uygun ilaçları... ...doktorun yazdığı ilacı... ...versin ama bazı ilaçları da yeşil reçeteyle satarsın. Bunlar çok tehlikeli... ...çift onaylı olacak. Bu reçeteyi saklayacaksın dersin. Ayrı bir evet. mesele. Kur'an-ı Kerim'de mühkem ayetleri var. Müteşabi ayetleri var. E bu ayetlerden... Müslümanlar birbirlerini öldürmek için de bir hüküm çıkarabilirler. Allah'ın dinini yaşamak için de bir incelik çıkarabilirler. Ne yapıyorsun? Yeşil leçeteli ilaca hastanenin mühürü olsun bu ilaçta diyorsun. Tehlikeli bu. Çoluk çocuğun eline olmayan eline geçmesin diyorsun. Müteşabi ayetleri var Kur'an-ı Kerim'in. Yani herkesin anlayamayacağı ayetler var. O ayetleri de Usulü pek okumamış birine tutturmuyorsun. Sen bunları konuşturma diyorsun. Bunun gibi bir şey. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'imiz altyapısı ya sağlanmadan deyim yerinde ise herkesin eline geçtiği zaman sorun üretir. Ne yapar o zaman? Ali'nin öldürülmesinin hükmünü bile Kur'an'dan çıkarırsın. Nauzu billahi teala. Ki bugün mesela bu bu berbatlığı yaşıyoruz. Yani bu Ali yok ortada ama ...o mantık hala ortada... ...bulsalar Ali'yi öldürecek insanlar var... var evet. yani ...ali yok... ...yani yine Kur'an'dan yola çıkarak... ...tabii Kur'an'dan evet. yola çıkıyor... ...mesela fotoğraf verirken ne yapıyor... ...Kur'an kaldırıp fotoğraf veriyorlar... Evet. ...e karşındakini de... ...Kur'an eli görüyorsun... ...yani... Evet. ...Kur'an'ı Kur'an'la savaştırmak gibi bir delilik bu... Evet, ...yani evet. Kur'an'ı Kur'an'la... ...mümini müminle savaştırıyor... ...bu enerji... ...Kur'an'ın büyüklüğünde var zaten... Neden? Kur'an kıyamete kadar milyarlarca mümine yetecek bir enerjidir. Bunu ölçüsüz kullandığın zaman cinayet nedeni olabiliyor. Bunu tam yerine oturacak mı bilmiyorum ama şuna benzetiyorum. Ben bir insan eline bir ampul alıyor. O ampülü keban Barajı'nın dibine götürüyor. İstanbul elektrik buradan geliyordu zaten diyor. Orada on binlerce volt elektriğin bir yerine bağlıyor ampülünü. İşte ne olacağını düşünelim evet, yani. Evet. Yani bir reglatör olmadan sen barajı ampul bağlayamazsın. Bağlarsan işte orada ampul söner. Ampul, ampul kalmaz. Bağlayan da kalmıyor. Kalmaz. Evet. Bağlayan da kalmıyor. Burada bir örnek veya beş örnek bulabiliriz ama gerek görmüyorum. Genel mantığı evet, bu. Evet. Kur'anımız müminlerin kitabıdır ama ulu orta. Oturulacak bir e, okun böyle herkesin alıp kendine bir şeyler çıkarabileceği bir kitap olarak konuşulursa bu hem e, mesela ben namaz kılmasam da olur. Çünkü namaz ciddiyettir namaz bu ciddiyeti Kur'an emrediyor. E, az olsa hadislere gerek yok lafı da Kur'an'dan çıkıyor. Evet. Peygamber aleyhisselamın e, etkin kimliğini yok kabul etmeyi de Kur'an'dan çıkarıyorlar. Evet. Mesela peygamberle mücadele ederken Kur'an diye bir isim kullanıp ortaya çıkarıyorlar. Yani Kur'an'ı öne sürüyorlar. Kur'an Kur'an kullanılabiliyor bu evet. iş için. Mesela İngilizlerin e, Hindistan ve Pakistan topraklarında çıkardıkları Kur'ani Yun ekolü var. Kur'ancılar diyelim evet. Bu ne gülünç bir şeydir ki oysa Kur'ancılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmiyorlar. <gülüyor> evet. Yani böyle bir Delilik olur mu ya? Kim kim getirdi sana bu kitabı? Bunu kargodan mı aldın? Postadan mı aldın bu kitabı? Ama ne oluyor? İşte bir eczaneye girip kutuların rengine göre ilaç alan bir adam durumuna düşüyorsunuz takdirde. Bu sebeple altı yapısı olan Kur'an'dan hüküm çıkarır, anlar, kalbini düzeltir, ahiretini hazır hale getirir. Alt olmayan da yanabilir, yakabilir. Kur'an sayesinde ama. Evet. Şunu anlayamıyoruz ya da anlamak istemiyor. Hiç Kur'an'dan zarar gelir mi? Billahi gelir. Kur'an bir fitne olur insan için. Bal gibi de fitne olur. Yani Kur'an, evet. Yani şimdi bu cümleler tabi e, hakikaten doğru anlaşılmalı, değil e, mi? Yani, yani. Kur'an bir fitne. Bu da bir fitne. Bizim sözümüzde bir fitne olur. <gülüyor> Kur'an bir fitne olur deyince bunu alır adam. ...götürür halbu ki Kur'an'la ilişki... ...değil mi hocam? Yani insanın Kur'an-ı Kerim'le yanlış ilişkisi... ...onun için fitne olur ve o... Usulsüz usul olmaz yani... Evet. Usul, ...usul yok, bir yol yordamı yok bu adamın... Evet. ...elbette bu Kur'an'dan zarar görecek... Evet. ...yani hangi kitap... ...hangi ilmi kitap... ...onu bir ön bilgi olmadan okunduğunda... ...insana fayda veriyor ki... Evet. Bu sebeple üstadım birinci hiç tartışmasız Kur'an'ın altyapısı... ...önce onu ibadet diye okuyan adam olmak gerekiyor. Evet. Yani Müslüman günde beş, on sayfasını aksatmadan. Yani altyapısı olması gereken dediğimiz adam. Önce okuyan evet. adam olmalı evet. Kur'an okuyan. Yani Kur'an'ımızın bilimsel bir kitaba dönüştürülmesi... ...ibadet niteliğinin kaldırılması bir hıyanet bir defa. Evet. Yani açıp da e, günün belli saatinde Kur'an Hazımuşçandan şu kadar belli bir periyodik okuması olmayan bir adamın onun bilimselliğine girmesi samimi değil bir defa. Çünkü Kur'an'sın madem Kur'an istiyorsun, Kur'an kendisi ve netlül Kur'an diye utlüma uhi rekemnâ kitap diye talimatlar vermiş. Bu kitabı okuyacaksın. Okuyacaksın. Evet. Yani Kur'an'ın okunması Cebrail Aleyhisselam'ın indirdiği lehçe ile. ...okunması... ...ibadettir... ...bir numaradır... Bir evet. ...o bir numarayı atladığın zaman... ...samimiyet süpesi ortaya çıkar... Evet. ...bu samimiyet... ...şifresi kaybolunca da... ...Allah göstermesin... ...şeytan ondan sonra geriye ne getireceğini... ...anlamak da mümkün değil... ...yani Kur'an-ı Kerim'den... ...okuma zevki olmayan... Bir ...yani şu tarz bir şey... ...ya arkadaş sen... ...sadece okuyorsun bunu... İçine girmiyorsun tarzındaki bir yaklaşım. ya Bir kere o okuma ibadetini saf dışı bırakıyor. Yani sanki okumak ihtiyar işiymiş gibi evet. algılanması bir afet. Evet. Yani Kur'an'la amel etmek. Evet. Neyse onu okumak da odur. Evet. Bunlardan bir tanesini alıp öbürünü bırakmak Kur'an-ı Kerim'e hıyanet olur. Mesela sadece okuyor. Ama bildiğini yapıyor Müslüman. Böyle bir şey düşünebilir mi? Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Her gün bir cüz, beş cüz okuyor. Ama, ama hayatı Kur'an'la alakalı de, değil. Tevrat'a göre de yaşıyor. Mesela maazallah. <gülüyor> evet. Böyle bir şey olur bu. Bu delilik. Niye okuyorsun bu Kur'an'ı o zaman? Evet. Deriz. Okumuyor ama Kur'an sloganları üretiyor. E, o zaman okumadığın kitapla niye uğraşıyorsun deriz. Evet. Çünkü Kur'an'ımızın bir numaralı altyapısı allah Teala'yı dinliyor gibi onu okumaktır. Bir defa amel etmemiz yani Kur'an'dan bir şey anlamamızın şartıdır bu. Okumadığın kitaptan sana ne kardeşim? Bu sebeple bir insan günde bir cüz mesela okumuyor ama müteşavi ayetler üzerinden sloganlar üretiyorsa... E ...Allah kalbi bilir ama... ...biz onun samimiyetinden şüphe ederiz. Okumadığın kitaptan sana ne ya? Sen ne edebiyatını yapıyorsun bu kitabın? Evet. Yani bir ara bizim gençliğimizde yaygındı. Sosyalistler böyle... ...halkın... E, ...refah seviyesi için... ...işte açları doyurmak için konuşur. Kendileri boğazda otururlardı ama... <gülüyor> ...böyle otuz sene önce yaygındı bunlar. Evet, evet. Boğazda yalılarda otururlardı. Ama edebiyat fakirlik edebiyatı. Yani Kur'an-ı Kerim... ...Allah-u Teala'nın okunmak için indirdiği, okuduğumuzda da amel etmemizi istediği bir kitap. Evet. Eğer bu dengeyi kuramazsak biz, Kur'an-ı Kerim'in nesini okuyorsun ya? Yani okuduğun, niye okuyorsun madem amel etmiyor? İlk amelimiz bizim, o, o kitabı e, o Rabbimizin sözü gibi dinlemek, Rabbimizle konuşuyor gibi okumak olmalı. En büyük altyapı bu. Bunu, bunu test konusu yapabiliriz. Evet. Bir insan kendisi bu kitaptan e, okuma zevki alıyor mu, almıyor mu? No bir. Evet. Buradan başlamadıktan sonra çıkacağımız sokaklar çıkmaz sokaktı. İki. Kur'an-ı Kerim'i ısrarla e, Allahu Teala Arapça indirdiğini söylüyor. Evet. Israrla. Arapça. Evet. bunda vurgulama var ne vurgulaması evet. var mucizeliği Arapça olmasından kaynaklanıyor Evet. bunda tartışılacak bir boyut var mı? Acaba Arap toplumuna indirildiği ve anlaşılmasının öyle mümkün olacağı söz konusu olduğu için yaklaşımına ne deriz? Sorun? Hangisi olursa olsun Kur'an'a yaklaşacak olanın Arapça bilmesi lazım. Evet. Bu olmadıkça Kur'an'a sen Mütercim kanalıyla yanaşacaksın demektir. Öyle. Doğru. Mütercimle yanaştığın sürece de mütercim kadar Kur'an anlayacaksın demektir. Evet. O zaman. Mütercim ne anladıysa onu anlayacaksın. onu anlayacaksın. İyi kötü ayrı bir mesele. Evet. Mütercimi anlamış birisi Allah'ı anladım dememeli o zaman. Evet. Sen birinci elden anlamıyorsun. Evet. Peki insanlar hep Arapça mı öğrenecekler? Hayır. Ama Kur'an'dan slogan üretecek, çalışma programı üretecek birisinin Kur'an'ın kendisini anlaması lazım. Dolayısıyla Arapçayı bir ibadet dili görü. Arapça öğrenmiş birisinin Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışmalar yapıyorum demesi hakkı olur. Bir de şu değil mi hocam? Mesela Arapçayı biliyor olsa da yani Arapçanın kendisi mi tercih mi da üçüncü olacak? basamakta olacak? Evet, evet. Arapça ...bir sürü Arap var, şimdi Arapça biliyorlar... ...ama gene Kur'an'ı anlamıyorlar... Evet. ...üçüncü olarak Kur'an'ın kendi... E, ...dili var bir de Arapçanın ötesinde... ...ama her şeyden önce Arapça gerekiyor... Evet, tabii ki. Evet. ...Arapça bilmeyen Kur'an'dan kopması gerekiyor... ...diye de bir şey yok... Evet. ...ama o... ...Allah-u Teala size şunu emretti... ...ayetini anlayacak... E, ...mesela anneye babaya iyiliği emrediyor... ...akrabaya iyiliği emrediyor... ...anlayacak, öyle akrabaya iyilik edecek... Kur'an-ı Kerim üzerinden zihin jimnastiği yapma düzeyine geldiğimizde bir hayat teorisi oluşturma, bir hayat felsefesi kurma mantığımız için Kur'an'ı birinci elden bizim anlamamız Anlamam, lazım. Evet. Anlayanın anladığından yola gittiğin sürece e, ya ciddi değilsin demektir. Evet. Bu boyutu çok önemli görüyoruz. Yani Arapça altyapının iki numarası ve gerçekten bir enerji vererek Arapça anlayan birisi ki bu Arapça da günlük pratik Arapça değil herhalde yani o kadar da değil yani Kur'an bir kitap Allahu Teala'nın kitabı Arapçanın özü bu yani Arapça Kur'anla şekil almış. Evet. Mesela Hristiyan Araplar sözlük yazıyorlar e Kur'an Arapçasına esas alıp o sözlüğü yazıyorlar. Başka Arapça kalmadı çünkü Kur'an-ı Kerim önceki Arapların kullandığı Arapçayı yani bir tür ezdi geçti Kur'an-ı Kerim orijinal Arapça örnek Arapça olarak Kur'an-ı Kerim Arapçısı kaldı ikinci nokta bu üçüncü nokta bu Kur'anımız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indi kıyamet gününe kadar yüz tane Arap gibi Arapça bilsen. Arap cahiliyesinin insanlarından daha iyi Arapçadı da bilsen. Allah'ın o kitabı peygamberinin kalbine indirdiği gibi kimsenin onu bilmesi mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne buyur? Biz onu senin kalbine yerleştireceğiz diyor. Yani adeta teşbihata olmaz diye söylüyor. Peygamberimiz Kur'an olmuştur. Evet. Kur'an da peygamberimiz olmuştur. Neden? Onun dilinden çıktı. Onun yüreğine indi bu kitap. Yüreğine indi, yüreğinden diline döndü. Yüre, yüreğinin varlığını, dili konuştu. Evet. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlamadan da Kur'an anlamak mümkün değildir. Yani Hazreti Peygamber'in Kur'an'dan ne anladığını anlamadan... Ne anladığını bize nasıl anlattı. Anlattığını anlamadan, evet. Dolayısıyla ortada bir sünnet bilgisi olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asgari 23 yıllık Kur'an yerleştirme dönemine dair ciddi bilgimizin, altyapımızın olması lazım. Öbür türlü yani dışarıdanse kavanozundan seyretmiş oluruz evet. bir tür. Dışarıdan seyrettiğimizde de asıl anlamamız gerekenlerden uzak bir noktada kalırız. Bunu vurguluyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ta kendisidir. Yani yürüyen Kur'andır o. Ya yani, canlı Kur'an. Ee, yani o Kur'an değilse zaten kimse Kur'an olamamış demektir. Evet. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve aşarak Kur'an anlama iddiasında bulunursak, bu dünyanın en ciddi yalanı olur. Evet. Onun ...şekillendirmediği Kur'an'ı... ...kimse dün kıyamete kadar şekillendiremeyecek demektir. Yani onun kalbine inen Kur'an... ...daha sonra on yaşında, on beş yaşında... ...bizim kulaklarımızdan girecek... ...ve biz bunu onun gibi anlayacağız... ...ya da onun olmadığı bir yerde de anlamış olacağız. Onsuz anlayacağız. Onsuz anlayacağız. Hatta onu saf dışı bırakarak anlayacağız. Böyle bir iddiada bulunca Makul olmadığı gibi... ...bu bir kasıt da olabilir. Yani bu evet. Çocukça bir şey bile değil. Evet, çocukça evet. bile değil yani. Çocukça diyeceğiz de çocukça bile değil. Dolayısıyla Kur'an'la sevdası olanın peygamber aleyhisselamla ve sünnetiyle de sevdası olması lazım. Evet, Bu iki sevdanın birleşiminden samimi bir Kur'an çıkar. Evet. Öbür türlü elinde kaldırdığın Kur'an olur dilinde de sigara olur maazallah. Yani. Çelişkili bir hayat yaşamış olursun. Ya da felsefeni ...Kur'an'a monte etmeye çalışmış olursun. Evet. Bunu şöyle de özetleyebiliriz. Hani deniyor ya Müslüman insanlar e, konuşma yapıyorlar. E, mesela hoca efendi demeyeyim de birisi konuşma yapıyor. Sonra o konuşmasında da Allah da böyle diyor Kur'an'da zaten diyor. Hmm. Yani ayet okuyor ama e. ayet... Onun dediğinin doğru olduğunu göstermek için, evet. onaylamak için gelmiş gibi. Halbuki mümin ayet okur, biz böyle düşünüyoruz der. Yani öyle evet, olması lazım. Evet, evet. Bu nereden kaynaklanıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve bir tür dışarıda tutulduğu herhangi bir durumda Kur'an'ın varlığını iddia edemeyiz. Asla iddia ha, edemeyiz. Evet. Bu Muhammedun Resulullah deyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize iman etmekle de sınırlanabilecek bir şey değil. Onu kastetmiyoruz. Daha ötede bir şey bu. Nedir? Muhammedun Resulullah diye bir iman etmeyin zaten Kur'an-ı bir adamdır. Onun hiç konuşmaya gerek yok. Muhammedun Resulullah diyor, sünnet de hayatımdır diyor. Evet. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle kabul etmiş oluyorsun hıristiyan misyonerler veya e, oryantalistler de muhammed diye bir peygamber geldi diyorlar zaten Yani evet. bunun, bunun bir anlamı yok burada binaenaleyh birinci noktada dedik ki e, Kur'an-ı Kerim'i ibadet olarak okuma düzeyini aşmadan bir anlamı yok Kur'an'la meşgul olmanın samimi değiliz biz defa ...gözleşiyle değilse bile zevkle Kur'an okuyor olmak evet, lazım. İstemek, arzu etmek, beraber olmayı sevmek. Bu da tecvidine, tabi tecvidine, talimine dikkat ederek olacak. Evet. Latin alfabeden Kur'an okumayacaksın bana. Yani kendi alfabesinde. İki, Kur'an-ı Azimuşşan Arapçadır. Arapçayı şekillendirmiştir. Dolayısıyla Arapça bilen... ...Kur'an'dan bir yönlendirme yapacak bilgi sahibi olabilir... 2. 3. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine direkt inmiştir. Onun istasyonu kalbidir. Kur'an o istasyondan dünyaya yayıldı. Dolayısıyla bir insana Allah'ın sözlerinin uyarlanması demektir. Peygamber Efendimiz'e Kur'an ilişkisi. Evet. Biz Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı bize uya, ben şahsıma uyarlamaya kalkıyorum ve Peygamber Aleyhisselam'ın yani öyle regulator yani kendimi koyuyorum evet. abi peygamber aleyhisselamdır o makam evet. bunu kendim için yaptığım zaman direkt yapmaz kimse tabii bunu da e, bu anlama gelecek bir şekilde yaptığım zaman bunun ne akılsızlık denir? Evet. Sünnetin olmadığı yerde Kur'an'dan konuşmakta samimiyetsizlik vardır. En iyi söyleyebileceğim söz budur. Daha ötesini. ...söylememe gerek, en iyisi budur yani... ...samimi değildir bu, evet. ya da... ...ne yaptığını bilmiyordur... ...dördüncü bir nokta üstadım... ...bunu da çok önemsiyorum... ...bir insan kendisini... ...kimse yok bu dünyada... ...tek mümin benim... ...noktasında görüyorsa... ...bu bir psikiyatiğe gitmelidir... 1400 senedir... ...neredeydi senin aba ecdadın... ...ümmetin... Evet. Yani sana nasıl geldi bu kitap madem sen ilksin. Ya, evet. Mesela ben bir kitap yazıyorum sonra diyorum ki bunu okumayan dalalette kalır. <gülüyor> e ben efendimizin vefatından 1410 sene sonra doğdum. E benden önce bu kitabı görmeyenler ne yaptılar peki? Ya. ya bu, böyle bir söz söylenir mi ya insan biraz düşünmesi lazım. Bari de ki bugün bunu okumayan dalalette olur yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu. ...yanlış bir tutum... ...mümin, alim... ...veya sıradan bir mümin... ...sen... Adem Aleyhisselam'dan beri hiç kimse yok... ...şimdi ikinci bir Adem olarak... ...yeniden yaratıldın... ...diyemediğin gibi... ...bunu böyle cahilce bir şey söylüyor... ...yani benim abâ eczadım yok bu dünyada... ...gökten düştüm... ...demediğin gibi... ...bu din, bu Kur'an... ...bu ümmette... ...dün yoktu... ...bugün sen çıktın ilk defa der gibi... ...peygamberlik iddia eder gibi... ...akılsızca, sefi bir ifade olur bu. Evet. Bunu kimse demiyordur değil mi? Böyle diyen duydunuz mu hiç mi? Yani inşallah demiyorum. Ama bu anlama nasıl geliyor? Buradan geri doğru bir gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor... İbn Abbas'a kadar kimseyi takmıyor. Takmıyor evet. Ya takma kaba mı oldu biraz ama... Yo ya yani çiziyor oduruyor. üstünü yani. Çiziyor? Üstünü çiziyor. Ta kimse kalmıyor yani. Kur'an'ın ilk müfessiri İbn Abbas'a kadar radıyallahu anhüme... ...götüre götüre çiziyor her şeyi ya... Evet. bu Hanifeler, Şafi'ler, Malikler... ...Süfyanlar... ...kimse anlamamış... ...ilk defa Mucit Beyefendi Hazretleri ilk defa anlıyor bu ayeti... Evet. ...bu geçmişi yok kabul etmektir... ...soysuzluktur bu... Evet. ...nasıl insanın Adem Aleyhisselam'a kadar giden bir soyu var... ...bizim de Kur'an'a... ...Kur'an'ın indiği e. günlere kadar giden... Evet. ...Sallallahu Aleyhisselam Efendimiz'e giden bir soyumuz var... İlim soyudur bu. Evet ilim soyu çok güzel. İlim soyudur. Yani İmam Şafii rahmetullahi aleyhin çok güzel bir beyti var hocam. Diyor ki el evet. ilmu mâ kâne fîhî kâle İlim dediğin şey bana dedi ki, bana dedi ki dediğin sözdür. Gerisi şeytan safsatasıdır diyor. Evet. Yani bu tıbba karşı olduğu, matematiğe karşı olduğu manasında din ilminde... ...bana dedi ki diyeceksin... ...yani soyun olacak... Evet. ...benim babam filancadır... ...onun babası filancadır... ...on bininci babam da Adem Aleyhisselam'dır... ...misal... misal ...de evet. ki... ...benim hocam... ...onun hocam, hocası... ...onun, onun hocası... ...onun hocası... ...din çünkü... ...çağa göre gelişen bir teknik cihaz değildir... Evet. ...bütün çağları kuşatan... ...Allah'ın e, dinidir bu... ...dolayısıyla ana kaynağına ulaşmadan iddia ettiğin her şey sapıklığın değilse akılsızlığındır İnşallah sapıklık değildir de akılsızlıktır İnşallah, evet. bu sebeple dördüncü tespit etmemiz gereken nokta altyapı diyoruz ya evet. bir soykütüğü üzerinden Kur'an okumak anlamak lazım yani biz taberi kim taberi ne demek kim taberi ya İbni Kesir, ne demek kim İbni Kesir? Ne demek Alûsi ise, nasıl bunları yok sayarsın? Kendi vücudun böyle baldır küldür düşmüyor gökten de. E sen İlim nasıl, nasıl Kur'an'la nasıl buluştun birden böyle? Evet. Bu ta ashab-ı kadar çize çize isimleri gitmek bir kasıt değilse bilinçsizliktir. Altyapı bilmemektir. Ha şu ...noktaya gelelim... ...Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh... ...bir ayette... ...bu böyledir derken... ...iştihad ederken... ...ta İbni Abbas'a kadar... ...o da sildi mi isimleri... Allah anıma? ...hayır silmedi. silmedi tabii ki... ...zaten ne diyor... ...İbni Abbas bir şey dediyse benim cevabım yok diyor... ...ben oyum... Evet. ...İbni Abbas... ...ilk kaynaktan aldı... ...yani ne diyor... ...Allah buyurduysa sözüm odur diyor... ...Ebu Hanife. Evet. Peygamber buyurduysa... ...çünkü Allah buyurmadıysa peygamber buyuracak. Evet. Sözüm odur. Ashabı kiram bir şey söylediyse... E ...ben ne konuşurum ki... ...sahabenin dediğine karşı. O dinledi Rasulullah. Bitti. Yani. Ama ondan sonra... ...konuşanlar kadar ben de konuşurum. Diyor. Evet. Onlar da adam, ben de adamım. Evet. Yani bu da hakkı zaten. Ama camide namaz kıldıktan sonra konuşmuyor. Ömrünü çürüttüğü medresesinde konuşuyor. Yani i̇lim yani, adamı, ilim olarak, adamı konuşuyor. olarak konuşuyor. Kahvede slogan atmıyor. Evet. Dolayısıyla Süfyan da alim, ben de alimsem, e onun dediği kadar ben de derim. Diyor bu. Evet. Bugün de geçerli buysa. Evet doğru. Bugün de geçerli. Yani o ilmi derinliğe ulaşırsan her zaman geçerli. Yani o. sen de Allah ne buyurduysa amenna na. O yoksa peygamber varsa amenna ve saddakna. Sahabe buyurdu amenna ve saddakna. Sahabeye itiraz yok. Ama Ebu Hanife bir dakika Ebu Hanife nasıl kendinden üsttekileri sayıyor muadillerinde duruyordu. Sen Ebu Hanife'nin muadili değilsin. 1200 sene sonra geldin. Ebu Hanife de dediyse evet de gelsin sana doğru filan ilahiyat fakültesindeki hoca da hoca. ...ben de hocayım kardeşim ya... ...onunki o benimki bu... ...de hiçbir ayıbı yok, hiçbir günahı yok... Buna. ...Ebu Hanife'den farklı bir şey... ...ifade edilebilir mi hocam? Muadilleri edebilir tabii... Ha, ...muadil... Evet. Yani ...burada muadiliyeti esas almam... ...aksi takdirde Üstad çiğnemeye başladın mı... ...Ebu Hanife'den... ...sen İbni Abbas'ı da çiğnersin zaten... Evet. ...çünkü İbni Abbas'tan bize gelen birikim... ...Ebu Hanife'nin gönderdiği... ...birikimin yüzde biri bile değil... Dolayısıyla Ebu Hanifi'yi çiğnedin. i̇bn Abbas zaten çiğnenmiş gitmiş oluyor. O evet. isim olarak çiğnenmiş oluyor. Bu sahabe isimleri çiğnemek gelmesi biraz zıt düşüyor lisanıma ama. Yani anlaşılsın yani diye meseleyi. Işte üstünü çiziyor. Yani o oysa ben de benim de, diyor insan. Açık beyan değilse bile bu sonucu oraya taşıyor. Sonucu oraya var. Sonucu oraya taşıyor. Evet. Dolayısıyla bir Müslümanın bugün Kur'an üzerinden ben bir şeyler yapacağım. ...çalışacağım... ...dediği mes meseleler... ...kesinlikle... ...kıyamete kadar devam edecek... ...elbette Kur'an'ı araştıracağız kıyamete kadar... ...ama bu altyapıya... Evet, ...işte gene de mesela bir insan... ...diyelim ki falanca meslekte... ...ama diyor ki ben... ...dinimin ana kitabını... ...öğrenmeliyim diyor... Ee, ne yapabilirim diyor. İşte kendisi gibi aynı düşüncede olan 3-5 kişi bir araya geliyor. Geliyorlar. Ve e, hadi okuyalım. İşte böyle bir şey var. Onu okutuyorum ha, ben evet, şimdi hocam. 5. Evet. noktaya geldik. 5. <gülüyor> Bu 4 noktayı anladık. 5. Evet. noktaya geldik. Eğer ben bir ilm-i kitabını... ...üniversite imtihanı gibi... Dört yanlış bir doğruyu götürecek tarzında. Mesela Diyanet'in ilmihali hali çok güzel. E, o ilmi hali biliyorsam alfabe biliyorumdur. Evet. Bir Niye, şöyle de bir soru gelir. Niye ilmi hali e, yani önceden şey yapmakla? Yani belki de şu. Ya insanlar ya ben Kur'an'dan ilmi halimi öğreneyim. Hadi, hadislerden ilmi halimi öğreniyor. üstadım siz kimden yanasınız benden <gülüyor> yana mısınız <gülüyor> şöyle bir şey yani insanlar şimdi evet ana kaynaklara dönelim diyorlar yani acaba hadis şeriflerde benim dinim nasıl anlatılıyor yani burada da bir iyi niyet olabilir peygamberim nasıl bir din öğretti üstadım aspirin söğüt ağacından yapılıyormuş <gülüyor> niye İstanbul sokakları söğüt ağacı dolu Söğüt ağacının kabuğundan yapmış. Evet. Kabuktan kesip evde kaynatıp niye kimse aspirin yapmıyor? E, o kadar üstelik de formülü de belli bunun. Kaynat, evet. kaynat. Birazdan iş hasta katarsın içinden. Oh, yani ilmi hal e, doğrudan i̇şte, Kur'an'dan, doğrudan Kur hadisten alınamaz mı? İlmihal hal nereden alınmış ki biz bunu tekrar oradan alacağız? ...İlmihal zaten Kur'an'dan, hadisten alınmış bir bilgi. Yani ilmi nereden alınmış? Bunu İlmahal yazan alimlerimiz bunu kendi zihinlerinden mi yazmışlar? Ben Allah'ın lütfuyla yani çok fazla okuduğum için herhalde herhangi bir İlmahal kitabını önüme koyun. Diyanet İlmahali Al mesela altına ayet numaralarını hadislerini yazayım size. Evet. Nereden alındıklarını biliyorum. Tabii. 45 senedir İlmahal okuyorum çünkü. Evet. Nereden yani ana kaynaklarını biliyorum. Dolayısıyla bir İlmahal kitabı içinde. Bu psikolojiyi nasıl anlamak lazım hocam? Yani şöyle bir şey mi? Yani bu vatandaş işte silmeye çalışıyor. Bütün Hazreti Peygamber'e kadar olan şeyleri silmeye çalışıyor. O yüzden işte işte ilmi hale başvurmuyor. Öyle mi bakmak lazım? Yoksa bu bir kasıt ama kasıt Yok, değil, mi? Yani değil. Onun öyle, yerine öyle belki değil. de samimiyetle hakikaten yani ben samimiyete bu, inanıyorum. Bugüne kadar ya yeteri kadar biz dinimizin ana kaynaklarına şey yapamadık. Araya mesafe girdi. Biraz daha Kur'anla beraber olalım. Biraz daha hadis-i şeriflerle beraber olalım gibi bir saik Sanki daha şey değil mi yani? E, yok öyle. Yani evet. Öbürü belki o Hindistan'daki Kur'an'ı yöne koyu için geçerli hı hı. ama e, ben hele mesela hanımefendiler toplanıyorlar sonra çünkü tıkanıp geliyorlar sonunda hı. ondan evet, biliyorum. Evet yani bakıyorum gözyaşıyla takip edilecek. Belki tıkanma ile karşılaşması da önemli değil mi? Yani, Tıkancak ama herkes evet, tıkanacak. Evet. Nasıl, ilk tıkanma nasıl oluyor biliyor musun? Beşinci derste tartışmaya başlıyorlar. Hı. Evet. İlmal yazmaya başlıyorlar evet. bu sefer. Kendi, evet, evet. Kend, beş kişiler beşinci derste beş ilmal çıkarıyorlar. Evet. Ya da biri seyirci oluyor ne diyorsunuz diyor. Dördü farklı iştahatlara başlıyorlar. Evet. Ee, bunda niyetleri Allah bilir üstadım. Bir, bir Müslüman hem namaz kılıyor hem kelime-i tevhid seviyor, hem de biz burada onun için sen ajansın, projesin diyecek halimiz yok herhalde. Evet. Niyetleri Allah bilir ama bu yöntemi konuşmamız lazım. <Gülüyor> tabii tabii işte. Yöntemi tartışıyoruz kimsenin evet. niyetini. ...tartışma hakkımız yok bizim... Evet. ...bu yöntem... ...biraz da heyecandan kaynaklı... ...bu heyecanın <gülüyor> özünde şu var... ...bak Ashab-ı Kiram... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediler... ...ne biçim mücahit oldular... ...biz bu Türkçe, Latince kitaplarla uğraşıyoruz... ...ilmahallelerle... ...onun için böyle oluyor... ...yarın ben Bakara suresinden başlayayım... ...bir İbni Abbas da ben olayım... ...ya da Ayşe de ben olayım... ...düşüncesi oluyordur... Evet. ...bu samimiyet... ...burada niyetten gene kazanılır Allah'ın izniği... Evet, ...yani... Evet. O oturuyorlar Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okuyorlar ya. O niyet onları kazandırır. Allah'ın Allah evet. izniyle kazan. Böyle umut ediyorum. İnşallah. Ama ilim elde edemezler üstad. Evet. Çünkü elde ettikleri şey... ...nerede kullanılacağı bilinmeyen bir şeydir. Bu... ...ya inşallah... E, ...yani yanlış anlatmıyordur. Bu define arayışları var ya üstad. <gülüyor> <gülüyor> o bir usul bilmeden... Evet. ...Arapça bilmeden... ...İlmihal bilmeden... ...dalıp Kur'an-ı Kerim'den... ...işte bugün Rahman Suresinden icatlar yapalım... ...diye girenler define arayıcılar... ...üstat. Evet. Evet ara sıra böyle eski bir yüzük filan bulabilirler... ...ona bir itirazım yok. Ama e, hiçbir zaman... ...Maden Arama Enstitüsü'nün bulduğu şeyleri... ...bulamazlar. Define arıyor işte. O zaman hakikaten demin araya ben girdim de... ...işte İlmihal... ...dediniz oradan başlamak lazım... ...oradan devam edelim bir formül verelim yani <gülüyor> formül veriyoruz evet ilme hali bitirdim ve üniversite testine giriyor gibi ciddi bitirdim öyle lafla değil mesela Yaşaya e, yaşayan belki diyelim yaşayan yaşayan <gülüyor> olmayabilir evet. neden seviseçte genç insanlar fazla yapmazlar ihtiyar gün yapılır <gülüyor> o konuyu yaşayarak bilmeyebilir. Evet. ama kültür olarak yani dedik ki ya, üniversite imtihanında Ezberlenmiş sorular gibi biline biline e, geçilirse evet. bu benim dinim. Yani yap, yapıyor olmasa da seyir secdesini bilsin diyorsun. Biz. Evet. Yani bu nedir? Ben harita üzerinden İslam'ı biliyorum. Evet. Bitti. Harita üzerinden biliyorum. Bundan sonra tavsiyemiz şudur. Madem sen harita üzerinden İslam'ı biliyorsun. Bir dönem Arapça bilen tefsir okuma yöntemi, tefsir metodolojisi usulü bilen, az çok fıkıh bilen bir hoca efendiden mesela fil suresini tefsir dok. İsterseniz kısaca bu tefsir usulü dedik. Yani bu bu kelimeler de belki insanlarımız için çok bilinen kelime değildir. Yani neden tefsir usulü gerekli? Tefsir usulünden neyi kastediyoruz? Kısaca onu da bir tefsir usulünden şunu kastediyoruz... Kur'an-ı Kerim'de... ...ne bulacağım ben... ...açacağım, Fatiha diye bir kelime bulacağım... ...bir sure var, evet. sure ne demek... ...bu sure ayetlerden oluşuyor... ...ayet ne demek... ...niye buralarda rakamlar konmuş... ...Fatiha 1, Fatiha 2, Fatiha 3... ...ne demek... ...niye Fatiha suresi Bakara suresinden önce geliyor... ...Fatiha suresi çeyrek sayfa... ...öbürü otuz sayfa... ...kırk sayfa neyse... ...nedir bu çelişki midir... Düzgün müdür? Yani Kur'an-ı Kerim'in yapısını tanıtan. Evet. Bu bir. İki, Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın maksadı nedir? Bizden ne istiyor? Bu zihin yapısını veren. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl uygulamış bu kültürü veren. Yani benim Kur'an-ı Kerim'i çocukken iki haftada okuyup hatmettiğim düzey bir düzeydi. Bir de bunun içine dalacağım ben Mesela allah Teala orada e, peygamberiyle konuşuyor. Peygamberine şöyle de diyor. Biz de mi öyle diyeceğiz? Biz de peygambere de diye mi hitap edeceğiz? Neresine dokunulur, neresine dokunulmaz bu Kur'an'ın? allah Teala kuluyla konuşuyor deniyor. Bazı şeyler anlaşılmıyor. Ona Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi bunlar müteşabihtir diyor. Evet. Mesela müteşabih ne demek? İnsan oturup okuyunca içeriğini anlayamadığı konu demek. Müteşabih konu. Mesela müteşabih konu nedir? Örnek olarak e, Allahu Teala arşı istiva etti diyor. Evet. Ya istiva şimdi bunun bir resmini çizebilir misin? Arş ne demek? İstiva ne demek? Evet. Ya arşı anladın mı ki istivayı anlayacaksın? Arşı arş arş... gördün mü? <gülüyor> arş nedir? E, bu demek ki insanın ...ansiklopediden arayarak... ...bulamayacağı cevabı olmayan... ...konular. E Allah niye Kur'an'la... ...böyle konular koydu? Ha, i İmran suresine dönüyoruz diyor ki... ...aklı olan alimler... ...kaymamış, sapmamış alimler... ...Allah'ın bu imtihanını... ...anlarlar, müteşabih konularla... ...ilgilenmezler diyor. Ama kalbinde hastalık... ...bulunan sapıklar ise... ...müteşabihlerle ilgilenirler diyor. Evet. Demek ki... ...belli şeyleri Allahü Teala... Transit geçip iman ettim geçtim diyeceksin mi demeyeceksin mi diye koymuş Kur'an-ı Kerim'e evet. bunları tanımam lazım. E bakıyorsun i̇şte. Kur'an-ı Kerim'in dördüncü cüzünde fuhuş yapan kadınları evlerine hapsedin Allahu Teala buyuruyor. E geçiyorsun 18. cüze orada da fuhuş yapan kadınlara ceza verin diyor erkeklere ceza verin diyor. Bu ev, ev hapsine, ceza ayetine, sanki o ayet bu ayetten başka bir şey söylüyormuş gibi ortaya çıkıyor. Bunların hepsi metodoloji dediğimiz, usul de, usulü, usulü tefsir diyoruz. Tefsir metodolojisi Türkçe diyoruz. Bu yöntemi okuman lazım. Bu aşağı yukarı bir yüz saatlik derste okunacak bir konu. Evet. Yani şeriat ilimlerini okuyanlar önce bunu okurlar. Aksi tavsiye de... Usul ilimlerini okurlar. Usul yöntem okurlar. Evet. Eğer bunu okumadan dalarsa birisi... ...bunlara hepsi kendisi mana vermesi lazım. Evet. Kendin mana verince de Kur'an'ı yönlendirirsin. Kur'an seni yani yönlendirilmiş. usulü kendin belirlersin. Halbuki evet Tabii, değil mi? Kafana usul de göre bir usulü. Usul belirlemezsin zaten. Evet. Aç yol git. Yani evet. olmayan yoldan gidersin. Aklına geleni söyle gibi. Bu da sonunda işte abuk subuk tipler ortaya çıkarıyor. Evet. Elinde Kur'an Müslüman öldüren tip ortaya çıkarıyor. Yahut da elinde Kur'an, Kur'an konuşuyor sabah namazı kılmıyor. Evet. Yahut da açık saçık kadınlarda bir sakınca bulmuyor. Elinde Kur'an peygamber yargılıyor mesela. Ölünde, mesela peygamberi sıfırlamadan Kur'an'a geçemiyor zaten. Evet, evet. Gibi. Bu sebeple oturup bizim Kur'an'ımızı elbette insan kanaatine göre değil ama ümmetin birikimine göre tanıtan usul bilgilerine sahip olmamız evet. lazım. Bugünkü usulü fıkıh... ...bugünkü usulü hadis... ...bugünkü usulü tefsir... ...yani hadisin, tefsirin... ...fıkhın metodolojisi... Evet. ...asla ve katta... ...Ahmet'in, Mehmet'in görüşü değil... ...ümmetin birikimidir. Ümmete emanet edilmiştir Kur'an... ...ümmet de bu emaneti koruma... ...yöntemleri üzerinde çalışmıştır. Bu ümmet de sapıklıkta ittifak etmez. Evet. Bu sebeple... Bir yöntem olmadan... ...Kur'an-ı Kerim'i... ...okunmak bir sıkıntı. <gülüyor> Ve altıncı noktayı ben açayım. Evet, iki üç, üç dakikamız kaldı hocam. Şimdi... ...bu ümmet... ...şura ümmetidir. Ne demek şura ümmetidir? Bir kişinin aklına göre yaşamaz bu ümmet. Ortak akılla yaşayan bir ümmet. Evet, güzel. Bu ortak akıl siyasette lazım. Bir kişi despot olduğu zaman e, yezit olur. O. Evet. Veyahut da işte hacca denen adam çıkar ortaya. Ümmetimiz siyasette kesinlikle şura ümmetidir. Ortak fikirle. Aynı şekilde ilimde de şura vardır. Hazret haline gelen bir alim Kur'an-ı Kerim'i yönlendirmeye başlar. Mesela taberi en büyük ve ilk tefsir kaynağı bizim. Taberi'nin içinde zavallı iki tane sözü yok üstadım. Evet. Ümmetin o güne kadar gelen 200 senelik kanaatlerini ortaya koymuş. Filanca böyle dedi şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Taberi, taberi bir şura ansiklopedisi gibidir. Ümmetin o güne kadar süzdüğü baldır taberi. İbn Kesir bunun bir benzerini yapmıştır. Görüşlerini sunar sunar Ben bunlardan şunu anladım der Yardım eder anlamana senin Bugün ben Buyurdum ki Dediğinizde dediğinizde Ya da bunu çağrıştırdığınızda Kur'an-ı Kerim'e Yön vermeye kalkarsınız Hoca efendi Düşüncelerini Ümmete arz etmeli Kitabında tefsirinde Bu arzı da Ümmet tartışmalı ...o tartışma ortamından... ...herkes istifade etmeli... ...şura budur... Evet. ...bunu da önceki beş şartta... ...kimin yapacağını konuşmuş olduk... Oryantalist biri gelip... ...bize ayet yönlendirmesi yapacak hali yok... ...ya da namazsız biri kalkıp bize... E, ...hiçbir şekilde şu ayeti şöyle anlayın diyemez... ...ben onu inanmam, takmam... ...dinlemem de zaten... Evet. ...hocam teşekkür ederiz... ...Allah razı olsun... ...değerli dinleyiciler... İslam'dan hayata ölçülerde muhterem Nurettin Yıldız hocamla Kur'an'la ilişkimizi Kur'an'dan nasıl istifade edeceğimizi Kur'an'ı hayat kitabımız haline getirirken dikkat etmemiz gereken sınırları, ölçüleri konuştuk. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.